bolluk gibi nimetler manasındadır. Seci'e hezimet, kıtlık, tefrika gibi türlü bela manasındadır. Bina analey müminin onların öfkelenmelerinden, hile ve tuzaklarından korkmaması gerekir. Zira çevre ve hükümdarların korkusu kalbe yerleştiği nispetle Allah Subhanahu ve Taala'nın takva eşit korkusu kalpte zeval bulur. Aksi de böyle.